Kadraj Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir İyi günler ben Şenay Aydemir Yeni bir kadraş programında yine birlikteyiz Bu hafta programın ilk bölümünde Pazar akşamı açıklanan Altın Küre ödüllerini değerlendireceğiz. İkinci bölümde de vizyona giren filmler, ikinci ve üçüncü bölümde de vizyona giren filmler hakkında biraz konuşacağız. Belki sinema üzerine gelişmelerden de, e, gelişmeler konuşuldu da kısaca değiniriz. 68. Altın Küre ödülleri Pazar akşamı düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Genelde e, Altın Küre'nin Oscar'ın habercisi olduğu rivayet edilir. O da çünkü o da Altın Köre'de verilen ödüllerin büyük bir kısmının Oscar'la örtüştüğüne dair rivayet vardır. Bunun tabii örtüş müdiği yıllarda var ama bu daha çok Amerikan sinema endüstrisinin eğilimlerini göstermesi bakımından tabii ki Altın Köre ödüllerinin sonuçları önemli taşıyor. Altın Köre ödülleri bu yıl çok sürpriz olmadı Altın Köre ödüllerinde aslına bakılırsa yani genelde favoriler ödülün sahibi oldum. En iyi film dalında drama alanında en iyi film ödülü beklendiği bir sosyal a gitti. E, David Fincher'ın yönetmenliğini yaptığı film Facebook'un Facebook kuruluş hikayesini anlatıyordu. E, David Fincher buradan aynı zamanda en iyi yönetmen ödülüye de döndü. E, müzikal ve komedi dalında ise e, The Kids Are Alright filmi yine bekleniyordu. Ee, en iyi film ödülünü alması ee, erkek ve kadın oyuncu dallarında da bir sürpriz yaşanmadı ee, The King's Speech'te Colin Ford e, ve Black Swan'da Natalie Portman e, beklendiği gibi en iyi kadın ve erkek oyuncu ödüllerini kazandılar Müzikal ve komedi yolunda da e, işte Paul e, Diavath ve Annette Bening beklenen e, ödülleri aldılar e, bu bakımdan e, Altın Küre'nin e, çok büyük sürprizler çıkarmadığını söyleyebiliriz. Belki televizyon e, dizisi dolunda Medmen'in 3 yıldır süren iktidarını bitiren Bordeaux Empire'dan biraz bahsedebiliriz. Scorsese'nin yapımcılığını üstlendiği film 1930'lar Amerikasını anlatıyor. Film e, dizi, ç, dizi anlatıyor aynı zamanda Bu de en iyi erkek oyuncu hak ettiği en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı televizyon ödüllerinde. E, Altın Küre'nin en heyecan verici taraflarından bir tanesi de ödüllerdi. Al Pacino'nun mini TV serisi serisi dalında en iyi erkek oyuncu ödülüne daha e, layık görülmesi. E, Robert De Niro'nun ise Cecil de Mil ödülünü alması. Yani iki ustanın Aynı gecede ödüllendirilmesi gecenin önemli renklerinden bir tanesiydi. Ee, Oscar, hazır altın Altınköy'den bahsetmişken Oscar'la ilgili biraz bilgi verelim. Ee, büyük ihtimalle 3 aşağı 5 yukarı benzer bir şekilde altın Altınköy adaylarına benzer bir liste açıklanacak önümüzdeki hafta. 25 Ocak'ta Oscar adayları açıklanacak. Ee, Oscar adaylarının üzerine... Ne önümüzdeki hafta sağlıklı bir değerlendirme yapma fırsatı bulacağız. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra bu haftanın vizyon filmlerine bir göz atalım. Bir deli rüzgar eser, akşam vakti denizlerden Alır başını gider, uzayan sular da bir tekne. Şimdi ben nasıl? Şimdi ben neredeyim? Şimdi ben. Al bir bulut gelir yavaştan. Çöker gözlerime. En güzel şarkılar bitti. En eski ve el uzun yalnızlık ortasında ucuz bir gece. Ay çindeyim, isteyen bir yol. Önce sen, sonra sen. Mă gândeam, mă gândeam, mă gândeam, mă gândeam, mă Ana bir şarkı sen. Nerede sen? Nerede sen? Önce sen? Yine mavi deniz, yine mavi deniz, yine korkuludur, sevmek yine oralarda bir karam Orălărda, bir yerde duyur Din yine mă gândesc, din mă gândesc, din nou, mă gândesc, din nou, mă gândesc, din Tekrar merhaba, ben Şenay Demir. Kadrajda yeniden birlikteyiz. Bafta vizyona 6 film giriyor. Hemen kısaca göz atarsak, Fransız yönetmen Julie Bertusselli'nin Ağaç filmi, geçen yılın Belçika'nın Oscar'ı da olan ve bu yıl yani 2010 yılında İstanbul Film Festivali'nde Altın Dali ödülünü kazanan. Çölde Kutup Ayısı filmi, Ayı Yogi, e, Kutsal Damacana, Drakula, Şahin Kaan'ın porno filmlerinden e, konulu filmlere transfer olan Şahin Kaan'ın Vahşırın'da olduğu Günah Keçisi ve robotta olduğu Büyük Sır. İlk 4 filmden, daha doğrusu 4 filmden kısaca bahsedip e, Ağaç ve Çölde Kutup Ayısı hakkında e, biraz konuşabiliriz. Ayı yönetmenliği yönetmenin Eric yaptığı bir animasyon. Ee, bu animasyonu seslendirenler arasında Justin Timberlake ve Kristen Taylor gibi isimler de var. Ee, bildiğimiz e, o çocukluğumuzda, yani çocukluğunu 80'li yıllarda yaşayanlar e, iyi bilirler, Ayı yepyeni bir macerasını anlatıyor. Ve e, yarı yıl tatiline bir alternatif olarak, yani gelecek hafta başlayacak yarı yıl tatilinde bir ısındırma olarak düşünülebilir. Ee, Usta yönetmen e, Robert Dowell'ın Bill Murray ve birlikte başrolünü paylaştığı e, Büyük Sır, Haftanın Önemli filmlerinden bir tanesi. Auron Schneider'ın yönettiği film. E, ormanda tek başına yaşayan bir tür meclis gibi bir e, karakter üzerine kurulu. Felix Bush isimli bu karakter günün birinde kasabaya inip e, kendi cenah törenini düzenlemek istediğini e, söylüyor ve Ee, aslında e, bunun arkasında gizli bir amaç var. O da haftanın önem, e, önemli seyredeğer filmlerinden bir tanesi. İlk iki film tuttuğu ve hatır sayılır bir seyirci elde ettiği kim kutsaldı macana serisi devam ediyor belli ki. Yalnız Refak Sezer yok bu sefer. E, Dracula e, adıyla e, çekildi film. İşte bildik e, absürt Türk komedilerinden bir tanesi. E, benzer e, filmleri sevenler açısından bu haftanın seçeneklerinden bir tanesi olabilir. Ee, haftanın son filmi ise efsane bir kadroya bir araya getiriyor. 80'li yıllarda Türk e, sinemasının unutulmaz tecavüzleri Nuru alça ve e, Coşkun Güven'in yanına çektiği soft porno filmlerle e, gündemde olan Şahin K. da ekleniyor ve e, Günah Geçisi isimli bir film ortaya çıkıyor. Film yer yer komik unsurlar varındırsa da e, bazı noktalarda yani, vasatı aşamıyor. Ama e, bu üçlerinin bir araya gelişinden nasıl bir film çıkacağını merak edenler için bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Liam Bartucelli'nin Ağaç filmine dönersek, e, film gösterildiği ülkelerde festivallerde büyük ilgi gördü ve yılın önemli filmlerinden bir tanesi olarak kabul edildi. Avustralya'da çekilen film, e, Charlotte Gainsbourg'un da oyunculuğuyla Ayrıca taçlanıyor. Dört çocuklu bir kadın işini kaybediyor ve aile e, onun yasını tutmaya başlıyor. Ailenin küçük kızı Simon e, babasının e, ruhunun evlerinin hemen yanındaki büyük bir ağaçta yaşadığını e, düşünüyor. Ve sürekli e, ağa ağaçla ilişki kurmaya başlıyor. Bu anneyi ilk başta tedirgin etse de bir süre sonra e, yaşanan gelişmeler... E, ailenin diğer fertlerini de ikna etmeye başlıyor. Filmin, e, yönetmen Güllü Bertusselli'nin en büyük başarısı film çok e, ince bir çizgi üzerinde koruyor. Bir taraftan metafizik öğeleri ya da gerilim unsurlarını taşıma riski varken bunlara hiç sapmadan aslında bir tür e, gerçek bir dünya kurmayı, inandırıcı bir atmosfer kurmayı başarıyor ve bu Aç kavramını bir metafor olarak filmin içerisinde yerleştiriyor. Ee, e, Charlotte Gainsbourg'un yanı sıra genç e, minik oyuncu Simone'i canlandıran Morgan'ın Davis'i de çok iyi. Çocuk oyuncu konusu hep sinemada sıkıntılı olmuştur ama e, öyle görünüyor ki Morgan Davis bu performansıyla e, çok yakında Hollywood yapımcıların mutlaka dikkatini çekmiştir. Yakında bir kiri filminde kendisini görebiliriz. Gerçekten ee, e, profesyonel oyuncular gibi e, oynuyor. Tabii film son dönemde doğayla ilişki kuran e, kur, kurma trendine giren sinemada da işte yeni bir tartışmayı da alevlendirebilir. İşte Türkiye'de de benzer örnekleri var. Bakıldığında Semih Kaplanoğlu'nun Bal e, Özen Alper'in Son gibi filmleri. Ve e, insan ve doğa arasındaki ilişkiyi e, bir tür betimlemeye çalıştıklardı. Böyle bir eğilim e, Avrupa sinemasında, dünya sinemasında da görülüyor. E, aslında bu da kendi başına bir ilgiyi hak ediyor diyebiliriz. Şimdi kısa bir ara daha verelim. Aradan sonra çölde kutup ayısına ve e, birkaç küçük gelişmeye değinelim. Ondan sonra e, devam edeceğiz. Ele. Ya sılmazdı delik Bir zamanlar nerede yağmur başka başka yerde İster güneş başka yerde Bir böyle tutsak benim altın kafeste ister güneş uyak beni yağmur bulanak beni çikirle bir yüreğim aşk sende ister güneş beni yağmur bulanak beni çikirle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 beni böyle umutlu tutsak beni beni artık de ister beni başka başka MULȚUMIT Pişman... Merhabalar, ben Şenay Aydemir. Kadrajla yeniden birlikteyiz. Son bölümde 2009 yılının Belçika'nın Oscar adayı, 2010 yılında e, İstanbul Film Festivali'nde Altın Lali ödülünü kazanan e, Çölde Kutupayısı filmini konuşacağız. Felix van Groeningen'in yönettiği film aslında İstanbul Film Festivali'nde "Şeylerin Moktanlığı ismiyle gösterilmişti ama belli ki dağıtımcı firma e, bu ismi vizyon için çok uygun görmemiş. Ama açık söylemek gerekirse bu isim Çölde Kutup ayısından daha filmin anlamına oturuyor. Film 2000'lerde başlıyor. Gunther isimli genç bir e, yazar, adayı diyelim e, yeni bir romanına başlıyor. Ve e, çocukluk yıllarını dönüyor. Film e, ağırlıklı olarak onun çocukluk yıllarında ama e, dönem dönem filmin geçtiği, e, hikayenin anlatıldığı zamanında gelerek e, paralel bir kurguyla ilerliyor. Gunther'in çocukluğu... E, Hiçbir yerde tutulamamış babası, üç amcası ve babaannesiyle birlikte bir evde geçiyor. Ee, ailenin bu dört erkeği aslında bir tür büyüyememiş oğlan çocukları yani e, ergenleşememe üzerine, e, erkeklere atfedilen büyüyememe şeyi üzerine bir film. Ee, yönetmen Groningen filmdeki dört erkek karakteri aslında ikinci ve e, mümkün olduğu kadar ...yabancılaştırıcı bir şekilde sunuyor ama burada seyirciyle arasına kamerayı koyarak... ...asla seyircilerin e, o kahramanlardan nefret etmesine izin vermiyor. Onların iç dünyalarına biraz olunak aktarıyor Filmin e, bu e, karakterlerin özelliğinden dolayı yer yer çok absürt sahneleri var. Ama filmin içerisinde şiddetin yükseldiği bölümler de var. Ama bu bölümlerde de vah çocuk duygusuna kaptırtmıyor e, seyircisini. Bu anlamda e, yönetmenlik başarısı e, üst düzeyde bir film. Ee, bütün bu 4 bu karakterin en büyük özelliği hiçbir şeye saygı duymamaları kendileri de başta olmak üzere bir tür tabu devirici gibi davranıyorlar ve Gunther'in yetişmesi için aslında hiçbir sağlıklı ortam yok. Fakat yönetmen bu durumu sadece gösteriyor ve bununla ilgili bir yorumda bulunmuyor ve seyircinin de bununla ilgili olumsuz bir yorumda bulunmasına çok fazla izin vermiyor filmin kendi şeyi filmin bütün gücü de bundan geliyor zaten hani samimi bir film ee, sinemalarımıza çok fazla uğrayan sıklıklı bir film değil ee, dolayısıyla e, yani bu kadar absürt ve bir yönüyle de bu kadar samimi bir filmi görmek isteyenler için bu haftanın iyi seçeneklerinden bir tanesi çölde kutup ayısı gidip görülebilir ee, bu haftayı meşgul eden bir iki sinema delikodusu üzerinde de bir iki bir şey söyleyelim bir tanesi Monica Bellucci Türkiye'ye geliyor geldi gelecek haberler hafta boyunca gazetelerde yer etti Ferzan Özpetek'in Cem Yılmaz'ı da oynatacağı sonra ağlayacağı filmi 2. Monica Bellucci'nin Türkiye'ye geleceği haberleri daha önce çıkmıştı zaten film Türkiye'de çekilecek büyük bir ihtimalle iki gün önce de Bellucci'nin Zülfü Livaneli'nin harem isimli filmin de, e, bir rol için Türkiye'de olacağı, Türkiye'ye geleceği söylendi. Aynı gün e, bir haber de biz verelim. E, bugünlerde İranlı ünlü yönetmen Bahman Gobadi ile Monica Bellucci arasında bir e, film görüşmesi yapılıyor. Eğer ikili anlaşırsa e, Bellucci Gobadi'nin son filminde çekeceği son filminde oynayacak. Bunu Türkiye'yi ilgilendiren tarafı e, filmin büyük bir bölümünün Türkiye'de Gelecek olması. Dolayısıyla e, hayranları için diyelim e, Monica Bellucci önümüzdeki bir yıl içerisinde sıkça eğer bu 3 projede gerçekten e, hayata geçirilirse sık sık Türkiye'ye gelecek. E, bu hafta da bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta e, Oscar adayları üzerine konuşacağız. Yine vizyon filmleri üzerine konuşacağız ve yaklaşmakta olan filmlerimizde yeşilken ve sinema yazarları Derneği ödül töreni öncesi ne gibi gelişmeler yaşanıyor onlara kısa bir bakacağız Bir de tabi Ocak Şubat ayında düzenlenecek bağımsız filmler festivalinde belirginleşen henüz tam olarak program açıklanmadı ama o açıklanan programdaki e, öne çıkan filmlere kısaca bir değiniriz teşekkürler yaptılar Nisan Denizi gibi acıtı Hoş geldin değil, hoşça kal acıtır. Aklında resimler hep geri sarıyorsan, biraz da duygun varsa acıtır. eşe bakmışız gibi acıtır Tutuşmuşta da yanmışız gibi acıtır Üstün biraz hafifse ve ayaz bindirmişse kaçacak yer yoksa Tepemizde bulutlar, Yağmuru unuttular, Kuru toprak gibii sen Inanmiş de inanmamışız gibi acıtır İnanmış ama öğrenmemişiz gibi acıtır Aklın havadaysa ve sen yerdeysen Bir de fark edersen Dum yudum biriktirmişiz Biri çarpıp dökmüşse Artık doluyorsa Acı